O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar. Hiç şüphe yok ki Allah, onların neleri gizleyip, neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki, kibirlenenleri hiç sevmez.